Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli, e, Açık Radyo'dasınız. Bugün e, Meriç Öner konuğum. Hoş geldin Meriç. Hoş bulduk, teşekkür ederim. E, onunla beraber uzun süredir yapmayı planladığımız <gülüyor> ama araya <gülüyor> çeşitli e, sosyal olayların girmesiyle <gülüyor> e, beraber biraz da e, sonlarına ne, ne yazık ki vardığımız... E, ...bir sergi üstüne konuşacağız bugün. Ee, yerelde modernler sergisi üstüne konuşacağız. Ama ben ilk başta sana da dedim biraz önce... Hani ...biraz böyle kendinden bahsetsene. Yani Meriç Önler ne yapar? Hoş, seni tanıyan tanır da. <gülüyor> Bizim programımızın dinleyicileri <gülüyor> <Teşekkür> için. <gülüyor> e, ben mimarlık eğitimi aldım. Bir sürede öyle bir deneyimim oldu. Ama birazcık belgeleme yönündeydi. dediğim Mardin'de bir e, mevcut projede çalışıyordum. Ee, sonra mimarlık eğitimine devam ettim. Ee, yüksek lisans e, da yaptım. Aklım iyice e, aslında yüksek lisans... ...ciddi de bir pratik e, ağırlıklı bir yüksek lisanstı bilgi de yaptım ama... E, ...aklım gittikçe e, mimarlığın bir kültür olarak... E, ...mimarlık kültürü olarak bu konunun konuşulması Hı -hı. ve tartışılmasına... E, ...daha çok yatıyordu Hı -hı. E, ve heyecanlanıyordu. Garanti Galeri ile başlayıp sonra... E, bütün kurumların e, SALT'ın eski bileşenlerinin geçirdiği değişimle SALT'a geçerek e, mimarlık üzerine program araştırma ve program yürüten bir insan oldum. Hı hı. E şey e, bu böyle bir yani SALT var olduğundan beri hani sen de oradasın ya da evet, garanti evet, evet galeri. Yani olun, olmaya başlamasından hı hı. itibaren evet. oradayım aslında e, SALT'ın var olacak olması sebebiyle o dönemde e, Pelin Derviş Garanti Galeri hı hı. E, yöneticisiyken eee ikinci adıma hazırlanmak üzere girmiştim dolayısıyla yani çok yoğun olarak e fiziki ve kavramsal yapım aşamasına dahilim. Seni orada ortalıkta sağa sola koştururken bir sergiyi <gülüyor> anlatırken her an görebilirsiniz. Da, Evet her an görebilirsiniz. O yüzden Doğru. çekinmeyin Meliç ile iletişim kurmak açısından. Evet, evet. yazıyor yazıyorysınız evet. zaten tanınıyoruz kolaylıkla. Aynen öyle. Herkesin de girebildiği keyifli bir mekan olduğu için bence <gülüyor> bu vesileyle de sadece seni bulmak cinni için insanlar gidebilirler oraya. Belki. Evet harik olur bence. Şey konuşalım. ya Sergiyi. Bu da yani şimdi mimarlık eğitimi olan birisin sen. Sonuçta Salt'ın içinden geçen sergilerin hepsi doğrudan mimarlıkla alakalı Değil. olmuyor. Değil. Evet. Ama sanat tarihi bağlamında belki bakıldığı zaman hani o eksende mimarlık da doğrudan büyük bir sergi olmasa bile proje sergileriyle, küçük şeylerle vesairelerle ya da yayınlar içerisinde Salt'ın kendi kurumunun yayınlarında ya da mekanda yerini çokça buluyor şeyden bahsedelim. Yerelde Modernler sergisinden. Evet. Sen, sen bahsedelim biraz. Yerelde Modernleri Salt Galata'da açtık. Bir onu Hı -hı. unutmadan söyleyeyim. Tabii, tabii. Ziyaret etmek isteyene ve 11 Ağustos'a kadar açık kalacak. Hı -hı. Yerelde Modernler aslında Salt'ın dönemsel olarak daha önceki projelerinde de ele aldığı yapılı çevreyle ya da tasarım kültürüyle ilgili ele aldığı bir döneme bakıyor. Hı -hı. Bir Öyle bir Merak alanımız diyeyim. Neredeki dönemi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde, Sovyet coğrafyasında hı. mimarlığa bakıyor. 1950'li yılların ortasından itibaren. Hı hı. Orada bir yaşanan bir kırılma var. Stalin'in ölmesi ve Kuşşev'in parti genel sekreteri olarak başa geçmesiyle. Bu oradaki bütün mimari peyzajı değiştiren bir Hı hı. değişiklik oluyor aslında. Zaten bütün Sovyet kültüründe hani Kuşçev erimesi dönemi e, biraz daha dışarıya açılan bir politika ve ekonomiyi e, güçlü tutarak aslında e, komünizmin e, bütün emellerinin gerçekleşeceğine e, dair yeni bir e, ekonomik e, politika. E, Kuşçev dönemin dolayısıyla her e, alanda sosyal yaşamın her alanında bakmak mümkün. Mimarlığına bakmanın anlamlı ve keyifli olan tarafı da aslında e, bütün bu dediğimiz sosyal yaşam alanlarını e, bir araya getiriyor. Çünkü onun formunu veriyor. Evet. E, hani bir Bu tarafa eğilmenin bir belki sebebi dönemsel merakın haricinde de bu, bu şimdi ayrılmış olan e, cumhuriyetler artık kendi başına ülke olan iki tanesi e, zaten e, omuzumuzun değdiği komşu. Hı. Ermenistan, Gürcistan. E, diğer tarafta Karadeniz e, bizde böyle yani bizim çocukken çizdiğimiz haritalarda e, sanki sonsuz bir denizmiş gibi evet. çizilmiş, göl olarak çizilmez. Halbuki tam karşı kıyıda Ukrayna var. Hmm. Ee, öyle bir beraberliği aslında coğrafya olarak e, paylaştığımız. Şimdi hem çok yakın hem de çok uzak. E, başka e, yakınlıklar da var. Yani Türkmenistan, Azerbaycan dediğinizde bu sefer başka, e, bu sefer kültürel kütüphedir. Geçmiş e, dokunan e, şeyler çıkıyor. Bütün bunlarla çok ciddi büyüklükte bir coğrafya. E, o dönemin koşulları içerisinde paylaşıma, yani o yapılı çevrede ne oluyor bir konuysa, bütün diğer konularda da paylaşıma çok kapalı kalmış. İşte Kuşçevre'yle yaşanan aşılım, açılımla bile yine de e, kendi içinde kalmış bir coğrafya. E, mimarlık kültürü üzerinden yani en refleksif e, söyleyebileceğim de, Moskova ile ve Rusya ile özdeşleşmiş bir algısı var. Hı hı. Yani hani Merkezi Stalinist, bir yönetimin evet, doğrudan evet. yansıtmak istediği bir mimarlık gibi görünüyor. E, tamamen böyle kabul edilmiş. E, belki de zaten hani o ülkelerin birkaçını sayınca insanı zihniyet ediyor. Yani Estonya'dan da bahsediyoruz. Hı hı. İşte Kazakistan'dan da Tacikistan'dan da bahsediyoruz. Hı hı. E, bu çok ciddi bir e, büyük boyuttan bahsediyoruz. E, ve tam da senin dediğin e, bu genel algıda ...gözüken merkezi e, yönetim ve merkezin e, sah sahip ve egemen olması aslında hiçbir şekilde gerçeğin kendisini yansıtmıyor. Hmm. Yani e, birincisi bu dönem için baktığımızda ekonomik e, zorluklar e, bu gerçeği yansıtmıyor. Hmm. E, kalkınan bir e, ülke ekonomisinden bahsetmiyoruz oradaki ortamda. E, diğeri de aslında bunlar hakikaten e, çok farklı e, kültürlerden e, gelen... E, Büyük devlet olduğu için. Evet. E, ve bu cumhuriyetlerin Sergid'in de belki en e, net olarak gösterdiği, göstermeye niyet ettiği yani ismini de hı hı. taşıyan yerelde modernler. E, bu cumhuriyetlerin kendi bulundukları coğrafyadan özellikle 70'li yılları itibariyle yani bu e, kuş ile gelen e, değişim akımının e, ortasındaki noktada e, artık ulus kimliğini e, inşa etmeye çalışıyorlar. E, inanarak soyunmaları ve hı hı. mimarlarda şekil verenler oldukları için bunun baş aktörleri. Şey söyleyeyim mesela serginin detaylarını belki biraz konuşuruz. Ben biraz önce seninle konuşmadığın başka bir detayı da hatırladım da onu da soracağım. Mesela pek çok mimar var orada. Yani evet. pek çok proje var, pek çok mimar var bunun içerisinde. Bir yandan bu tamam merkezi yönetimin kendi çizgisini, bakış açısını aslında... Yaydığı bir e, motivasyonun ürünü olan e, bir mimarlık. Ama bir yandan işte yerelde biçim değiştiriyor ufak tefek şekillerde. Bu mimarlar peki yani o onunla ilgili bir bilgi var mı? Ya da sen biliyor musun onu? Mimarların kendileri mesela bunlar acaba merkezden dolaşan insanlar Hı -hı. mı? Yoksa o yani e, o mimarlığın üretildiği yerele, yerelin içinden çıkmış olan insanlar mı? Onunla ilgili bir şey var mı? Öyle evet. Bir, ya, e, bir, bir bildiğim... E... Çok detaylı olarak bütün cumhuriyetlerin eğitim sistemini bilmiyorum Hı -hı. ama Moskova e, okul Hı -hı. E, pek çok alan için e, genelde bizim özellikle ortaya çıkmış olan bu seçtiğimiz şeylerdeki mimarlık hani görünebilir diyebilirim ki yüzde 95 oranında o cumhuriyetin e, mensubu olan Hı -hı. kişinin yaptığı mimarlık işte o zaten aslında bunlar lokal yönetiliyor demek de bu anlama geliyor o ama onların bir Moskova deneyimi olabiliyor. Hmm. Eğitim bağlamında. Ee, ve Dolayısıyla da zaten özellikle mesela Ermenistan'ın e, yani deklarasyon kıvamında neredeyse orada bir filmle e, güzel hmm. anlattı. Aslında bütün reprezentasyon evet. ortamını anlatan e, bir kısa film var. Üç e, Ermeni mimar üzerine. E, onlar hakikaten Ermenistan'ın kendi kültürü vardır. E, bu toprakların ürettikleri vardır. ve Biz şimdi ...modern gibi de gözükse... ...yaptığımız şey aslında Ermenidir... Hı hı. ...diyorlar 70'li yıllarda aslında... ...söz konusu olan ortam o. ...ve 80'lere evrildiğinde de... E, ...yine e, serginin e, bir tarafında... ...orijinalleriyle gösterilen... E, ...kağıt mimarlığı... ...yani mimarlığın... ...üretimine dahil olmay ...bilinçli bir şekilde... Hı hı. E, ...endüstriyel üretimine dahil olmamak... ...ve mimarlığı... ...mimarlığın Başka bir e, bir melekeleriyle... Evet, e, e, ...tartışmak... Hı hı. ...artık 80'lerde çünkü... İyice hani bu, ulusal kimliğin ötesinde bireyselleşmek isteyen insanlardan bahsediyoruz. Hı -hı. Bununla birlikte zaten yani mimarlık yıkımını da aslında belgeliyor imparatorluğun. Ve ilginç bir şey de şu yani Rusya'daki e, mimarlığın kendisinin tüm yani, dünya üstündeki mimarlığı aslında etkilemeye başladığı yüzyıl başından itibaren kendi içerisinde dönemsel olarak karşılaşan durumlarla beraber... Aslında nasıl evrildiğini yani avantgard Rus mimarlığının Lenin'den sonra Stalin'le işte daha kendini mutlak gibi gösteren bir mimarla oradan sonra da yine politik durum politik atmosfer ekonomiyle beraber işte Khrushchev döneminde nasıl bu sefer yerele doğru farklılaşarak yine kendini kurduğunu aslında o sergide yani bu bağlamda düşünüldüğü zaman daha büyük bir resimde okumak ve sonunda 80'lerde de artık yani yolsuzluklardan işte çöküntünün çokça yaşanmaya başladığı bir devlet içerisinde bu sefer arayışları kağıt mimarlığı üstüne yani ben bugün de tekrar işte bir tazelemek için gezerken onu düşündüm hani 80'lerdeki döneminde tekrar kağıt mimarlığını mesela onun üstünden okumak hep bu bir şekilde tüm dünyanın işte mimarlığına bir ara ara yön vermiş olan bu mimarlık biçimini ya da o coğrafyanın o ülkenin hani kendini nasıl Yeniden pozisyonlandırdığını zaman içerisinde, hani görmeye fırsat veriyor aslında o büyük çerçeveden bakıldığı zaman ee, bir müzik arası verelim. Tamam tabii. Ondan sonra devam edelim. Ne dinleyeceğiz? Ben <gülüyor> Air'dan People in the City seçtim. Hı -hı. Çok doğrudan bir bağlantısı yok ama belki serginin en kritik çok ortalıkta yazılmayan bilgisi bu bütün söylediğimiz Kurshev'in başlattığı endüstrileşme. 60'lı yıllarda %20 olan kent nüfusunu hmm. 80'li yıllarda %80'e getiriyor. Aslında yüzleştiğimiz şey bu. Bütün Rusya'nın olması ve yok olması. Rusya hmm. değil pardon. Sovyet'in hmm. hikayesinde bu dönemde People in the City'de çok öyle nokta nokta nokta aslında şehrin biraz kısır olan hayatına galiba göndermesi var. <gülüyor> Süper. Birazdan beraberiz. c i t Tekrar beraberiz. Açık Mimarlık programındasınız. Açık Radyo'dasınız. Meriç Öner'le beraber... E, ...yerelde Modernler sergisini... E, ...konuşmaya başladığımız... ...programın ikinci yarısında... ...sizlerle beraberiz tekrar. E, yarı ve müzikten önce... ...öyle diyeyim, müzik arasından önce... E, ...serginin biraz içeriğinden... ...aslında bahsettik. E, benim aklımda olan bir soru vardı... ...onu da sana sormuştum. Burada konuşmak da iyi bir fırsat olabilir. E, sonuç olarak... E, Sovyetler Birliği'nde bu ortam işte kendi zamanının ruhuyla beraber mimarlığın aynı zamanda ülkenin de çözünmesine eş zamanlı olarak böyle gözlerini serebilen bir yekün oluşturuyor mimarlık anlamında baktığımızda. Ama bir yandan da senin de saydığın gibi aradan önce sonuçta doğrudan bizim aslında fiziksel bağlarla ve çok çeşitli şekillerde entelektüel alanda yazın dünyasında ya da en basitinden dünya politikası içinde doğrudan ilişkide olduğumuz dev bir ülke sonuç olarak. Ee, şeye baktığın zaman ya ben kendi e, bilebildiğim kadarıyla işte 60'lar 70'ler mimarlığını Türkiye'de düşündüğüm zaman bir de sergiyi de gezdikten sonra aslında aynı değil ama benzer çizgilerde bir mimari üslubu görmek. Bu bina işte 60'lardan olsa gerek, 70'lerden olsa gerek ve hatta o 70'ler dönemin 80'lerin ortasına kadar çekmek bile mümkün. Onları görebilmek mümkün ve böyle acaba insan diyor ki tamam hani bu komşuluktan daha öte acaba yakınlıklar var mı? Yani sergide gördüğümüz mimarlıklar arasında bizim de Türkiye'de de işte estetik bir modernizmin peşinden gidilirken arayışlarla beraber bunların çokça e, kent ortamında yansıması var çeşitli şekillerde. E bunlarla ilgili bir bağlantı, bağ, ilişki var mı? Bu sergi üstünden kurabileceğimiz ya da serginin getirdiği açılım üstünden buralara baktığımızda görebileceğimiz evet, mi? Sergi hani bunu düşünmeye yöneltiyor çünkü yani estetik modernizm çok hı hı. doğru bir laf e, hakikaten bir taraftan itiraf etmek lazım hani kötü bir şey de değil herhalde hı. bütün bu cumhuriyetlerin içerisinde gösterilen bütün bu, e, yani bu, bu mimari e, peyzaj diyim hani çoğunlukla çok formal hı hı. E, ama bu, yine de hani bu yapı kalitesi yapı sayısı gerçekten binlerce yapıdan bahsediyoruz hepsi başkentlerde toplanmış hı hı. aslında çok yaygın bir şey de değil e, aslında yapı tipi en e, kritik olan şey e, burada bakınca insanı çarpan şey iki şey var bir tanesi ölçek. yani burada hakikaten Parti üyeliği hı hı. çok ciddi beş binler on binler üzerinden bir kamusallık kuruluyor ve bu kamusallıkta Aslında buradaki yaşamın kurulması demek sonuç itibariyle de çok sayıda tamamen hani yaşamın programlandığı haliyle yürümesine Önerik olacak mesela öncüler sarayı diyorlar hı hı. burada yani izci evet. kampına benzeyen diyim eğitim kurumları spor merkezleri bunların hepsi ya saray diye anılıyor, ya olimpik diye hep bir boyut görüyoruz zaten ciddi bir büyüklük görüyoruz işte bu bir aslında Kurulmak istenen e, hayat tarzına hmm. aracılar ve ben öyle görüyorum ki dönemin ekonomik koşullarına bakıldığında bu bir zorunluluk. Yani her e, cumhuriyet içerisinde bunların hepsinin aynen bu e, ihtişamda boyutta e, bu özende bir şekilde uygulanması zorunluluk. Hmm. E, bu tartışılacak bir nokta değil. Merkezi olan işte o paranın gelmesi aslında. Evet. E, Türkiye'de baktığınızdaysa. Tam böyle bunun bir sene öncesinde çalıştığımız bu kadar detaylı bir konu olduğu için hmm. Atatürk Kültür Merkezi'nin 31 senede yapıldığını hmm. görüyoruz. Ve bir şehir inisiyatifi olarak, belediye olarak başlayıp sonra maddi gerilen sıkıntılarla bakanlık ilk olarak Maliye Bakanlığı diye hatırlıyorum. Ankara'ya devlete teslim edilen ve sonunda bir devlet yapısı olarak tamamlanan bir hikayesi var Atatürk Kültür Merkezi'nin. Şimdi bu... Buradan baktığınızda 30 senede bu yapılar 30 senede yapılmıyor. O Sovyetlerdeki yapılar. Çok daha hızlı herhalde. Çok daha hızlı yapılıyor. Fakat işte o estetik modernizm o bir e, belki formellik e, bazı yerlerde ortak e, payda olabilir. Bence hmm. Türkiye'deki örneklere de baktığımızda dergilerde görmek çok kolay ama e, Kadıköy'de mesela ben oraları biliyorum diye söylüyorum. Tekil teki zaten bu 60'lar, 70'ler, 80'ler örneklerini hı hı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de hani Bir de sen karşımıza çıkıyor. Ölçek üstünden mi tespit yapıyorsun? İşte bunlara bakınca iki tespit var. Biri hakikaten ölçek olarak farklılık. Bizim gördüğümüz çok özenli konut yapıları var. Ve bu Sovyetler dünyasında çok az. Yine yok demeyeceğim. Hakikaten değişkenlik olduğu için var. Ama çok çok az sayıda. Normalde komün bir hayattan bahsettiğimiz için. İkinci kıstas da ölçeğe ilave olan e bunlar işte özel yapılarla e, kamusal evet. yapılar arasındaki farklılık. Onda da sen demin iyi hı -hı, hatırlattın. Hı -hı. Hakikaten iş merkezleri evet. yine böyle bir bu çizgiyi görebileceğimiz. Yani, değil mi? Onları göz e, ayırdığı içinde iş merkezleri büyük kooperatiflerle özellikle 70'lerde Türkiye'de bir araya gelinip bir şey var etmek. Yani böyle bir e, yatırım ortaklığı gibi işte kira e, binaları, kira konutları yapmak gibi bir. E, ...motivasyon da olduğu için... ...daha doğrusu motivasyon demek ona doğru değil de... ...ekonomik bir yöntem. İmkan imkan o. Evet onu onu mümkün kıldığı için... E, ...onlar üstüne okumak önemli. Ben de sergiyle ilgili başka bir şey de söyleyeceğim. Şimdi tabii mimarlık sergisi olduğu zaman... E, ...yapıların... ...kendilerini yani deneyim... Yani ...mimarinin deneyimin imkanlı... ...olmadığı için çoğunlukla... E, ...çizimler fotoğraflar... ...üstüne oluyor ama bu sergide... ...özellikle çizimler üstünden... E, ...çoğunlukla... E, mimarlar için de çok daha ilginç olabiliyor. Çünkü bir de dönemin kendi e, temsil biçimlerini çok da iyi görme imkanını sağlıyor. O açıdan da sergi o anlamda gezmek de bayağı keyifli. Evet o anlamda bu dediğini tamamlayacak şey hakikaten öyle bir e, ihtimam gösterdiğimiz Hı -hı. bir şey. Tamamıyla e, reprodüksiyon ya da gerçekten orijinal e, dönemin malzemesiyle birleştirilmiş bir sergi. Bu genel bir tavır olabilir. Benim Aha. kişisel olarak zaten destekleyeceğim bu sergi içerisinde de uygulanmış bir şey. Evet. şey Sergin tasarımı kim yaptı? Can Altay ve Aslı Altay. Future Anecdotes İstanbul hı hı. diye bir şeyleri var. İsim vereyim böyle. Yes, <gülüyor> ya onun şeyi de önemli. Mekansal olarak kurgusundan daha öte sergilenme biçimi olarak da o sergilenen şeyle onun sergilendiği yerin. Yani bir stand evet. ya da bir arkalığın da e, malzemesiyle beraber doğrudan serginin içeriğine e, ben açıkçası yani kendi yorumum bu e, onunla bir diyalog içinde olduğunu düşünüyorum evet, yani orada... yapı malzemesi olarak en azından hani Değil ama ya. gidenler görsün. <gülüyor> <gülüyor> evet yani, or oradaki şeyde de hakikaten e, sergi biz e, bu konuyu on, on küsur senedir araştıran hmm. e, iki kişinin küratörlüğünde yaptık Georg Schollamer ve e, Rubin Alevşatyan hakikaten Sergin'in en büyük şansı bu konularda çok hemfikirdik evet. ve yani sonraki sonuç çıkan ürün benim için de ya yani Harika o açıdan. Ben yani tekrar tavsiye ederim. Çizim, temsil ve sonradan da bütün politikası ve ekonomik ortamıyla beraber bir döneme bakmak için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ben Sergin'in. İyi bir sergileme yöntemiyle de açıkçası ortaya konduğunu düşünüyorum. Tabi ...ben senden bir de minik şey rica ediyordum... ...tabii ki ondan önce ben şimdi Meriç'e sürekli söylüyorum... ...tamam Sergi'yi konuşacağız... ...Sergi'yi <gülüyor> konuşmamız lazım evet ama bence Salt'ı da... ...konuşmamız lazım... ...ben yani hazır bunu konuşmuşken o mekanla beraber... Yani ...Salt araştırma ve binanın kendisi de... ...bence bir şehir için büyük bir kazanım... Ee, ...yani her türlü şekilde eleştirilebilir... ...ve desteklenebilir ama benim kişisel şeyim... E, ...özellikle Salt araştırma... Ee, ...biraz önce de onu söyledim sana... ...kayıt dışındayken yani... Bir kent düşünün aynı bir kent. 10 e, kişi seçin onun içerisinden. E, öyle bir mekanla yani doğrudan sınırsız girip bulaşı, bulaşabildiğiniz kitaplara ulaşmayı da söylemiyorum. Bulaşabildiğiniz gerçekten bir mekanın olup olmamasıyla o 10 kişinin çokça değişeceğini düşünüyorum ben. Ondan sen biraz bundan bahset evet. istiyorum açıkçası zorla bana, da bu, olsa. Bu, bu, teşekkürler. <gülüyor> Bunu duymak çok keyifli. Yani bir sergi üzerine hmm. yorum duymaktan daha keyifli. Çünkü hakikaten... Birincisi saat zaten araştırma temeli üzerine kurulmuş bir kurum. Çeşitli aşamalarda bu sergide de başka bir şekilde çıkıyor farklı biçimlerde. İkincisi aslında kullanıcı hani en akla yatkın kelime bu geliyor. Çok bayılmıyorum galiba ama kullanıcının katkısına ve kullanıcının eleştirisine en büyük katkı olabilir zaten. Açılmak üzere kurulmuş bir kurum. Ee, ve bunlar içerisinde de aslında oranın kalbini zaten salt araştırma Hı -hı. oluşturuyor. E, salt araştırmada neler var? hani e, Mimarlık, e, güncel sanat, ekonomik, e, sosyal tarih ve kentsel e, konular. Bizim ilgi alanımız olan bütün konuların e, iyi bir yayın takibimiz var hakikaten. Hı -hı. Uluslararası e, düzeyde e, önemli olan her şeyi oraya toplamaya çalışıyoruz. Küçük de bir mekan olmasına rağmen. E, arşivler var e, eski kurumlardan da e, daha salt öncesi kurumlardan da devir. Alınan gelen e, ve bütün bunları sonuna kadar açmak aslında evet. hani salt araştırma mekansal olarak buna fırsat tanıyor hı hı. ama salt araştırmanın kendi saltresearch.org e, diye girdiğinizde e, en büyük proje aslında orada çalışıyor şu anda e, bütün bizim arşiv dediğimiz malzemeyi e, online olarak her yerde kullanılacak başka bir mekan e, evet. oda aslında yani çok kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum şu anda salt araştırmanın içinde açık. Mesela bizim bir mimarlık arşivimiz var. Hı hı. Şimdiye kadar açmadığımız birkaç e, şu ana kadar e, çalışılmış arşiv var içerisinde. E, bu arşivi şu anda zaten salt araştırmanın bilgisayarlarından ulaşabiliyorsunuz. Harika. O zaman şöyle diyelim hem sergiye hem salt araştırmaya evet, e, beklen <gülüyor> bekleniyorsunuz. E, teşekkür ediyorum ben, ben katıldığın için edelim. programa. E, son e, serginin tarihini tekrar hatırlarsan tabii, son tarihini. Tabii, 11 Ağustos'a kadar açık. Aynı şekilde Salt bey yolunda da 11 Ağustos'ta kapanan iki farklı sergi var, Subreal ve Typing Tiango. Ben vakti olan sonuç hafta içerisinde kaçırmayabilir. Tamam. İyi günler diliyoruz sizlere. Duydunuz, bekleniyorsunuz efendim. Teşekkürler. Teşekkürler. Very good, Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.